Bismillahirrahmanirrahim Bakara suresi 3. ayet Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse dost doğru yoldan sapıtmış olur. Bu ayet kardeşlerim Allah subhanahu ve teala olayların olmasından önce aleyhissalatü vesselam'a çok soru sorulmasını yasaklamakta. Yani lüzumsuz soruları. Nitekim bir başka ayette ise ey iman edenler size açıklanınca hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Ve Allah kafurdur, halimdir. Maide 101. Eğer ayetin özüründen sonra tafsilatını soracak olursanız o konu size açıklanır. Ayrıca bir şeyi olmazdan önce sormayın. Belki sormanız sebebiyle o şey yasaklanabilir. Bunun için Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Müslümanlardan bağlı en büyük olan yasaklanmamış olan bir şeyi sorup da bu soru sebebiyle o şeyin yasaklanmasına sebep olanların Müslümanların en şerli olduklarını söylemiştir. Anasulatü Vesselam efendime de karısını beraberinde erkekle bulan bir adamın durumu sorulduğunda konuşsa ağır bir konuyu konuşmuş olacaktı sussa aynı şekilde olduğundan Ali Selatü vesselam soru soran kişiyi kınamış ve hoş karşılamamıştı. Bunun sonunda lanetleşme hakkındaki ayet kerime inzal olmuştur. Bunun için Buhar ve üstünde gelen bir rivayette Ali Selatü denilmiş ve dediği gibi şeyleri çok sormayı ve malı boşa harcamayı yasakladığını belirtir. Müslüman sahihinde buyurulur ki benim bıraktığım şeyleri sizde bırakın. Çünkü sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı çıkmaları sebebiyle helak olmuşlardır. Ben size bir şey emredersem gücünüzün yettiğince yerine getirin. Size bir şey yasaklarsa, ondan sakının buyurmuştur. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin allah Teala'nın Müslümanlar üzerine hadd-i kıldığını bildirmesinden sana adamın biri her yıl mı ya Resulullah diyor. Aleyhissalatü Vesselam susuyor. Adam bir kere tekrarlayınca bu hayır diyor. Eğer evet deseydim böylece vacip olurdu ve sizin bana gücünüz yetmez Sonra benim bıraktığım şeyleri siz de bana bırakın buyurmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta dinde soru sorma yasak değil kardeşlerim. Bugün gündüzden de eğer takip etmişseniz Bakara sorusuna da ismini veren o Bakara kıssasında, sığır meselesinde İsrailoğulları o kadar ileriye gidiyor ki, o nasıl olacak, nasıl olacak tipinde, neredeyse güç yetiştiremeyeceklerdi. Yani, dinde emredilen, bildirilen, öğretilen, talim ettirilen bir mesele hakkında, artık sınırları çizilmiş, her şeyi, yerli yerinde olan bir şeyi şöyle mi, böyle mi diye irdelediğinde artık onu insan yapamayacak hale gelir. Allah muhafaza. <gülüyor> 109 ve 110 kitap ehlinin çoğu hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki çekememezlikten ötürü sizi İmandan sonra küfe döndürmek isterler. Allah'ın açıklayacağı emri gelene kadar onları affedin geçin. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin, kendiniz için önceden ne yollarsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz ki Allah yaptığınızı hakkıyla görendir. Allah Süleyman Kuvveti'yle mümin kullarını ehli kitaptan kitapta yoluna gitmekten men ediyor. Ve onların gizli açık düşmanlıklarını müminlere öğretiyor. Müminlere karşı işlerinde taşıdıkları haseti açıklıyor. Müminlerin üstünlüğünü ve müminlerin faziletini bildikleri halde onları nasıl kıskandıklarını ortaya koyuyor. Mümin kullarının da onlardan vazgeçip affetmelerini ve Allah'ın fethi ve zafer emri gelinceye kadar tahammül etmelerini emrediyor. Aynı zamanda kardeşlerim, namaz kılmalarını ve zekat vermelerini duyurarak bu konuda onları teşvik ve tahrik ediyor. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette, Huyey İbni Ahtap ve Ebu Yasir İbni Ahtap Yahudilerden Arapları en çok kıskananlardı. Zira Allah bahusus Allah bu hususu Resulullah öylece belirtmiştir. Onlar güçleri yettiğince insanları İslam'dan geri çevirmeye çalışıyorlardı. Ve onlar hakkında Rabbimiz Tarp ehlinin çoğu hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra işlerindeki çekememezlikten ötürü sizi imandan sonra küfre döndürmek isterler buyurmuştur. Evet. 111, 112 ve 113. ayetler Ve dediler ki Yahudi veya Hristiyan bunlardan başkası cennete girmeyecek. Bu onların kurumtusudur. Peki eğer sadıklardan iseniz delilinizi getirin. Hayır kim ihsan edici olarak özünü tas tamam Allah'a teslim ederse ona Rabb'i katında mükafat vardır. Onlara korku yoktur. Üzülmeyecekler de. Yahudiler Hristiyanlar hiçbir şeye sahip değildir dedi. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir şeye sahip değildir dedi. Halbuki hepsi de kitabı okuyorlar. Bilmeyen kişiler de onların delikleri gibi dedi. İhtilafa düşer oldukları şeyde kıyamet günü Allah paralarında hükmünü verecektir. Evet kardeşlerim burada da yine Allah Subhanahu ve Teala Yahudi ve Hristiyanların söylediği sözleri deşifre ediyor. Onların iddiası nedir? Bizden başkası cennete giremez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yahudilerin kendi durumlarıyla gururlandıklarını ne yapıyor? Açıklıyor, beyan ediyor. Nitekim Yahudi ve Hristiyanlardan her bir grup sadece kendi dininden olanların cennete gireceğini belirtmekteydiler. Naide suresinde de onların biz Allah'ın çocukları ve sevgilileriyiz dedikleri belirtildi. Allah'ın Teala onları yalanlayarak işledikleri günahlardan dolayı kendilerini azaplandıracağını ifade ediyor. Ve eğer iddia ettiğimiz gibiyse ki durum hiç de böyle değil. Daha önce söyledikleri gibi kendilerinin belirli bir kaç gün ateşte kalacakları sonra cennete taşımayacaklarına dair iddiaları böyle olsaydı elbette onlar azap görecek değillerdi. Allah Subhanahu ve Teala onları reddediyor ve bu iddialarının mesnetsiz, delilsiz, belirsiz ve belgesi olduğunu bildirerek bu onların kuruntusudur görmüştür. Hayır kim ihsan edici olarak özür dost Allah'a teslim ederse ona rabbikatında katında mükafat vardır. Yani kim yalnız ve yalnız Allah için amel etmekte ısrar eder ve ona şirk koşmazsa nitekim allah Teala bir başka ayetinde eğer seninle tartışmaya girişirlerse ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim de alimler 20 Ebu aliye ve Rebi idlenese göre özünü tas tamam Allah'a teslim ederse ihlasla Allah'a yönelirse demektir demişlerdir. Evet. Demek ki amelin iki şartı var kardeşlerim. Birisi yalnız Allah'a tahsis edilmesi diğeri de dine uygun şekilde dost doğru olmasıdır. Yani bunu neden yaptım sorusuna Allah için nasıl yaptım sorusuna ise peygamberin sünnetinde nasıl gelmişse o şekilde deme amellerin kabulüne sebeptir. Allah'a ihlasla yapılsa da davranış kötü olursa bu da kabul edilmez. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz kim bizim işimizde emretmediğimiz bir ameli yaparsa o mertuttur. Bu amel kabul olunmaz demiştir. Bu hadisi Müslüm Ayşe annemizden nakleder. Hohanların ve rahiplerle onlara benzeyen kişilerin her ne kadar onlar kendilerini Allah'a adadıklarını kanaatinde iseler de davranışları Allah indinde makbul değildir. Ancak onlara ve tüm insanlığa gönderilen Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oldukları takdirde amelleri makbul olur. Nitekim Rabbımız onların yaptıkları her işi ele alır toz duman ederiz buyurmuştur Furkan 23'te Evet ona Rabluk hatında mükafat vardır. Onlara korku yoktur, üzülmeyeceklerdir. Bu ayetde ise Allahü Teala onlara ihsan edici olmalarının karşılığı olarak mükafatlar kazanacaklarını garanti ediyor. Kendilerini her türlü yasaklardan ve kötülüklerden koruyacağını, kostuklarından emin kılacağını belirtiyor. Onlar gelecekleri konusunda endişeye düşmedikleri gibi geçmişleri hususunda da üzülecek değillerdir. Evet. Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir şeye sahiptir değildir dedi. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir şeye sahip değildir dedi. Halbuki hepsi de kitabı okuyorlar. Rabbimiz Fahmü ve Teala burada böylece onların birbirleriyle olan çekişmelerini, kimlerini, düşmanlık ve inatlaşmalarını açıklıyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette, Nejdli Hristiyanlar Ali ve geldiklerinde onlarla beraber Yahudi hahamları da geliyor. Ali ve huzurunda Hristiyanlarla tartışıyorlar. Rafi'yle, Hureyimle, ''Siz bir şey üzerinde değilsiniz.'' diyerek Hazreti İsa'yı ve İncil'i inkar etti. Meclanlı Hristiyanlardan bir adam da Yahudiler dedi ki, ''Siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz.'' Hazreti Musa'nın peygamberliğini ve Tevrat'ı inkar etti. Bu üzerine Allah subhanahu ve teala, ''Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir şeye sahip değillerdir.'' dedi. ''Hristiyanlar da Yahudiler de hiçbir şeye sahip değildir.'' dedi. Halbuki hepsi de kitabı okuyorlardı buyuruyorum. Her iki grupta kitabı okuyor ve inkar ettiği zatın doğruluğunu kitapta görüyorlar. Yani Yahudiler Tevrat önlerinde bulunduğu halde Hz. İsa'yı inkar ediyor. Halbuki Tevrat'ta Hz. Musa'nın dilinden Hz. İsa'yı tasdik edeceğine dair hüküm vardır. Öncil'de de İsa Aleyhisselam'ın Musa'yı tasdik ettiğine dair hüküm vardır. Tevrat'ın Allah katından geldiğini bildirmektedir. Fakat her iki grupta diğerinin sahip olduğu hakkı inkar ediyor ve Rabbimiz ve Teala da bu ayetleri indirmiştir. Bilmeyen kimseler de onların dedikleri gibi dedi. İhtilasa düşer oldukları şeyde hıyamet günü Allah'a aralarında hükmü verecektir. Böylece Yahudilerle Hristiyanların birbirlerine karşı söyledikleri sözü bilmediklerini açıklıyor. Bu ima ve işaret kabilindendir. Bilmeyen kimseler de ifadesiyle kimlerin kastedildiği gösterilir. Evet ilk düşer oldukları şeylerde kıyamet günü Allah aralarında hükmünü verecek. Kıyamet günü onları birleştirecek ve zulüm olmayan zerre miktarı kimsenin aleyhine işlemeyen adil hükmüyle aralarını ayıracaktır. 114 Allah'ın mescidlerinde onun isminin anılmasını men eder. Onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Onların oralara korka korka girmekten başka hakkı yoktur. Dünyada rüsvailik onlarındır. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Evet kardeşlerim, Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını alın engelleyen ve onların harap olmasına çalışanların Kimler olduğu hakkında bakın gelen rivayetlere. İdmabbas bunlar Hristiyanlardır diyor. Çünkü onlar mukaddes evde eziyet ediyorlar ve insanların orada namaz kılmasını engelliyordu diyor. Katar'da gelen nakil ise buradan kasıt mağdur, huzur, usul ve arkadaşlarıdır o Kudüs'teki mukaddes evi harap etmişti. Ve Hristiyanlar da ona yardımcı olmuşlardı. Hristiyanların Yahudilere karşı kimleri onları Babil'i Buhdun Nasır'a yardımcı olmaya sevk etti ki o mecusiydi. Ve mukaddes evi harap etmişti. Yine İbn Zeyd'den gelen nakilde bu ayette söz konusu olanlar müşriklerdir demiştir. Onlar Hudeybiye günü Aleyhissalatü Vesselam'a engel olarak Mekke'ye girmesini önlemişler ve ru Tua denilen yerde kurbanını kesmek zorunda bırakmışlardı. Aleyhissalatü Vesselam onlarla anlaşma yapmış ve hiç kimse kimseyi bu mübarek evden alıkoyamaz demişti. Çünkü kişinin, babasının ve kardeşinin katili oraya gelirdi de kimse ona engel olmazdı. Onlar babalarımızı bedir günü öldürmüş olan biz burada kaldığımız sürece buraya gelemez demişlerdi. Onların harap olmasına çalışan kavli konusunda onlar Allah'ın ve ikreni haç ve ümre için oraya insanların gelmesini engellemişlerdi deyip nakletmiştir. Allah en iyisini bilir. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Yoksa mescide harama girmekten nene ne derlerken Allah onların için azap etmesin. Hem onun dostu değiller. Onun dostları ancak müktakilerdir. Fakat onların çoğu bunu bilmiyorlar demiştir Enfal 34'te. Bir başka ayeti kerime de ise kardeşlerim müşrikler kendilerinin kafir olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri gerekmez. Onların istedikleri boşa gitmiştir. Cehennemde temellini kalacaklardır. Allah'ın mezclerine ancak Allah'a ve ahiret güne iman eden, namazı kılan, zekati veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler tamir eder. İşte onlar doğru yolda bulunanlardan olabilirler. Teb 18, 19. Bu mesele inşallah Tebe suresi geldiğinde. Bu ayetlerde çok geniş bir şekilde izah edilecek. Rabbin ömür verirse. Onların oralara korka korka girmekten başka hakkı yoktur. Bir talep sadedinde bir haberdir. Yani onlara güç getirirseniz onların mescidi sulh ve cizli altında girmelerinden başka kendilerine hiçbir imkan vermeyin. Bunun için Mekke'yi fethedince icletin dokuzuncu senesinde bu sonra hiçbir müşriğin Kabe'yi haccedemeyeceğini ve Beytullah'ın çıplak olarak ziyaret edilemeyeceğini ilan etmekle emrolunmuştu kimin sözleşmeli bir suresi varsa onun suresi doluncaya kadar kendilerine iclet verilmişti bu Allahu u Teala'nın şu kavlinin uygulanması ve doğru çıkarılmasından ibarettir Ey müminler! Doğrusu muşrikler pisliktirler. Bu nedenle bu yıllardan sonra Mescid-i yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız, bilin ki Allah dilerse sizi bol nimetiyle zenginleştirir. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Tövbe 28 Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz her zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım her işte sonumuzu iyi kıl. Bizi dünyada horlanmaktan ve ahirette azabından uzat kıl. Amin Ya Rabbi. 115. Batı da Allah'ındır. Her nereye dönerseniz Allah'ın veci oradadır. Şüphesiz Allah vasidir, alimdir. Bu ayet Mekke'den çıkarılan mescitlerinden ve namazgahlarından ayrılan Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının teselli için indiğidir. İlindiği gibi kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'deyken çabeye ve Beytül ül doğru namaz kıldı. Sonra Allah Kabe'ye doğru döndürdü. Bunun için doğru da batı da Allah'ındır. Her nereye dönerseniz Allah'ın veçhi oradadır buyurulmuştur. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim Kur'an'da ilk nefk ayet Kıble ayetidir. Şüphesiz ki Ali sallāllāhu sallam Medine'ye hizmet ettiğinde orada Yahudi halkla bulunuyordu. Allah ﷻ ona Mukaddes eve, Kudüs'e dönmesini emretti. Yahudiler buna çok sevindiler. Ali sallāllāhu sallam 17 ay kadar Kudüs'e doğru döndü. Ancak o Hazreti İbrahim'in kıblesini seviyordu dua ediyor göğe bakıyordu bu yüzden Rabbimiz Doğrusu biz yüzünü senaya doğru çevirip durduğunu görüyoruz şimdi seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir nerede bulunursanız bulunan yüzlerinizi o tarafa doğru çevirin Bakara 144. ayeti imzal etti Yahudiler bunun üzerine kuşkulandılar ve dediler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden döndüren nedir? Bu sebeple allah Teala doğru da, batı da Allah'ındır de ayetini nazil buyurdu. Her nereye dönerseniz Allah'ın veçli oradadır buyurulmuştur. 116 ve 117 Dediler ki Allah çocuk edindi. temzih ederiz onu. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa onundur. Hepsi de ona itaat ederler. Evet burada da Allah'ın subhanahu ve teala'ya haşa çocuk isnat edildiği zikrediliyor. Bu ve bundan sonraki ayeti kerime Hristiyanlara ki Allah onlara lanet etsin onlara benzeyen Yahudilere ve Arap müşriklere red ihtiva etmektedir. Onlar melekleri Allah'ın çocukları saymaları ve cimler Allah'ın oğulları demeleridir. Allah subhanehu ve teala onların bu sözlerini kesinlikle reddedir devamlamaktadır. Allah-u bunu kesinlikle reddettikten sonra doğrusu göklerde ve yerde ne varsa onundur buyurmuştur. Mesele onların ödürdükleri gibi değil. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Göklerde ve yerde onlara tasarruf eden de O'dur. Yaratan ve rızıklandıran O'dur. Hepsi O'nun kulu ve kölesidir. Artık onun için nasıl çocuk olabilir? Çocuk birbirine oranla iki şeyden doğar. Şanı yüce ve münezzeh olan Allah'ın ise naziri yoktur. Kibriyasında ortağı olmadığı gibi eşi de yoktur. Öyleyse onun çocuğu nasıl olabilir? Nitekim Rabbimiz Süleyman Hüveteala o gökleri ve yeri yoktan yaratan zevgesi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Oysa her şeyi o yaratmıştır. O her şeyi bilir. Enam bir gün Yine Rabbimiz ve Teala Rahman'a çocuk ismaz etmelerinden ötürü neredeyse gökler paralanacak yer yarılacak dağlar göçecek halbuki Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Çünkü göklerde ve yerde olan her şey Rahman'ın kulundan başka bir şey değildir. Andolsun ki İlmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır. Kıyamet günü hepsi ona tek olarak gelecektir. Meryem 90'dan 95'e kadar. Yine İhlas suresinde deki o Allah tektir. Allah samettir. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Evet kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala onların koşmuş oldukları bu isnattan beridir. Göklerin ve yerin yaratanıdır. Önceden hiçbir örneği bulamazsın halk edenidir. Mücahit ve Sütti şöyle diyor. Sonradan meydana getirilen her şeye bidat denir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Müslüman sahinde gelen bir rivayette her sonradan meydana gelmiş olan şey bidattır buyurmuştur. Bidat iki kısımdır. Bir kısmı sonradan meydana gelir. Her sonradan meydana gelen şey bidattır. Her bidat da dalalettir hadisinde olduğu gibi. Bir kısmı lugat bakımından bidat olur. Müminlerin <gülüyor> burada İbni Kesir girdiği için geliyorum. Bidat kelime manasıyla Yenilik anlamına gelir. Dinde karşılığı ise sünnetin zıttı bidattır. Yani Allah'a yaklaşmada vesile kılınıp Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde olmayan her şey bidattır. Tekrarlayacak olursak bidatın iki şartı vardır kardeşlerim. Birincisi o yapılan şey Neyse Allah'a yaklaşmada veşil olacak. İkincisi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinde olmayacak. Yani hadisin yani sünnetin zıttı bidattır. Ve Darimi'nin eğer yanlış hatırlamıyorsan 99 Noğlu rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hangi kavim ki diyor bir bidat ihtası der. Bir sünneti izale eder. Allah kıyamete kadar çok güzel, o kavme o sünneti bir daha geri vermez diyor. Allah subhanahu ve teala hakkı bilip hakla amel edenlerden bidatı dalaleti bırakıp ilim edenlerden eylesin. Bidat konusunda da şunları da ekleyebiliriz kardeşlerim asli bidat ve izafi bidat vardır. Asli bidat nedir? Dinde numunesi olmayan ve sonradan dine sokulan şeyler vardır ki, mesela ilk aklıma gelen mevlid dediğimiz bir olay, dinde hiç numunesi olmayan aksine çok çok çok sorunları yapılıp, aynen dindenmiş gibi ne yapılıyor? Dine sokulan hareketlerdendir. Bu asli bidatlardandır. Bunu bidat dersin, geçersin ve Allah böyle bir şey emretmemiş dersin. İzafi bidatsa dinde numunesi olup da peygamberin sünnetinde olmayan ibadetler vardır ki mesela ve Vesselam Efendimiz Allah her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra en az semaya iner. Yok mu benden bir şey isteyen ona vereyim? Yok mu benden mağfiret diyen onu affedeyim der. Bu her gece devam eder seher vaktine kadar. Rabbim buna erenlerden eylesin. Amin. İnşallah Musa zutunu aldım. Yine Ramazan ayında yeni çıktık. Ramazan ayında bir gece vardır. Nedir o? Kadir gecesi gibi. O geceyi arama imana da ne atmış Kayıtlı kılınmış kardeşlerim. Kadir gecesini aramak imandandır demiştir. Aleyhisselatü Vesselam. Bu gibi nasları görerek mirat geceleri, kandil geceleri, berat geceleri ekleme nedir? Bunlar dinde numanesi olup da izafe edilen dinle sonradan sokulan bidatlardandır. İşte bunlarla uğraşmak gerçekten zor. Hem de öyle bir imkansız hale gelmiş ki Allah Süleyman Kuvveti bizlere bu konuda yardım etsin. Razı olduğu dininin tekrar hakim olması için bizlere vesile kılsın. Yer yer bu meseleler geldikçe inşallah tekrar ritm edeceğiz. Düşünün günümüzün vakitlerinde sabah ve akşamın vakitlerinde günde beş vakit namaz faz kılınır. Bunların önünde rabite sünnetler vardır ki sabahın evvelinden 2 öğlenin evvelinden 4 ardından 2 akşamın ardından 2 yatsının ardından 2 yani toplam 12 ve gece namazı ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gece namazı ise sabahın sünnetiyle Ayşe annemizin ifadesiyle 13 rekatı Geçmez diyor. E şimdi böyle bir gelen masklardan sonra hiçbir delile mesnete dayanmadan şu gecede şu kadar namaz kılma, bin rekat namaz kılan şöyle olur. İşte çarşamba günü gecesi yüz, perşembe iki yüz şu, şu kadar deyip de insanlara emredilmeyen şey öğretilir, zikredilirse artık nasıl uğraşılır? nasıl halledilir bilmiyorum işte Bidat her Bidat bir sünneti öldürür kardeşlerim Allah Bidat ne değil Resulünün öğrettiği sünnetle amel etmeyi hepimize nasip etsin bu noktada aklıma gelen bir hadisi zikredeyim de Kur'an önemi biraz daha net anlaşılsın inşallah bu hadis-i şerif Mace'de, Şerimize de, Ebû Davud'da Darim'de bulabilirsiniz. Dikkatli dinleyin kardeşlerim bakın hadis-i şerife bak. Allah Resulü diyor ki Ali Sena öyle bir zaman gelecek ki öyle karanlık geceler gelecek ki bidatlar sünnetlerle yer değiştirecek ve bir insan bidatı reddedip sünnetle namel ettiğinde vay dinden bir şey reddetti diye o insana saldırılacak diyor İslam bir kor olacak bir ateş olacak diyor ne mutluluğunu avucunda tutanlara diyor ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor bakın ne diyor kim diyor o günlerde vay dinden bir şey reddetti diye saldırılan o insanlar için onların saldırılarına sözlerine tecavüzlerine sabrederse sizden 50 tanenizin ecdi kadar ecir vardır diyor. ve susuyor sahabe duruyor hemen bir tanesi diyor ki Allah onlardan razı olsun ey Allah'ın Resulü kendi aralarındaki yani kendi yaşadıkları zamandaki 50 tanesinin 50 tanesinin ne kadar mı diyor? Yani meseleyi yanlış anladım zannediyorum. Ali selam hayır diyor. Bilakis sizden diyor Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın Ali'nin olduğu bir topluluğu gösteriyor. Allah onlardan razı olsun. Sizden diyor 50 tanenizin ecri kadar ecre olur diyor bu hadisten meseleye yaklaşırsanız şöyle konuyu bir düşünürseniz herhalde konunun meselenin ehemmiyeti ortaya gün ve gün çıkar demek ki öyle birbirine karışacak ki öyle bir hale gelecek ki mükafatı nasılmış Allah Resulünün sünnetini dirilten, öğreten insana öyle bir saldırılacak ki işte onların bu eziyetlerine katlanan sahabeden 50 tanesinin ecri kadar ecri müjdeleniyor kardeşlerim. Allah azze ve celle bizlere kesin ilim vermiş, versin. Bu müjdelenen o insanların arasına belirleri de kattın kardeşlerim. En yakın Tirmizi'den gelen bir ifadede Hazreti Ali'den gelir. Kim diyor, bir bidat ihtas ederse tövbe dahi etse o bidattan amel edildiği müddetçe Allah melekleri, peygamberler müminler ve lanet ediciler ona lanet eder. Onun için insan amel etmeden önce neyle nasıl amel ettiğini bir gözden geçirmeli kardeşlerim. E bunu gözden geçirmezsen zaten kabirde bunun cevabını vereceğim. E burada gücümüz yeterken, elimiz kolumuz tutarken, gözümüz görürken, bilinler alırken, bunu yapmak varken. E bunlar yok. Sadece bunun hesabı var. Allah kesin önüne, ihlasla, sıfıfla amel edenlerden eylesin. 118 Bilmeyenler dediler ki Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi kalpleri birbirine benzemiş, biz yakinle bilmek isteyen bir kavme ayetlerimizi apaçık bildirdik. Evet, Rabbimiz Sübhani cahillerin sözlerini beklediyor. Rafi İbni Hureym'le ve Vesselam'a dedi ki, Ya Muhammed, eğer söylediğin gibi sen bir peygambersen, Allah'a söyle de bizimle konuşsun ta ki onun sözünü işitelim bunun üzerine allah Teala bilmeyenler dediler ki bize bir ayet gelmeli değil miydi ayetin imzal buyurdu Mücahit bunu söyleyenlerin Hristiyan olduğunu belirtir evet Sütti bu ayetin tefsiri konusunda bu Arap kafirlerin sözüdür Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi. Bunlar da Yahudiler ve Hristiyanlardır. Öncekilerin Arap müşrikleri olduğunu, bunların da Yahudi ve Hristiyanlar olduğunu söyleyenler de vardır. Allah sübhanehu ve teala en doğrusunu bilendir. Biz yakınen bilmek isteyen bir kavme ayetlerimizi apaçık indirdik. Biz peygamberin doğruluğunu gösteren delilleri açıkladık. Artık o delillerin yanı sıra yakinen inanan, doğrulayan ve peygamberlere tabi olanlar için daha başka delillere gerek yoktur. Onlar Allah'ı Teala ve Tebareke'nin katından gelenleri anlayıp kabul ederler. Allah'ın kalbini mühürlediği ve gözüne preve koyduğu kişilere gelince işte onlar hakkında Allah subhanahu ve teala doğrusu Rabbimizin vaat ettiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belgede gelse yine inanmazlar buyuruyor. Yunus 96-97'de 119 Şüphesiz ki biz seni müjdeleyici ve korkutucu olarak ile gönderdik. Rizimden ashabından sen nesil olacak değilsin. Evet. Müjdeci ve korkutucu olarak gönderdikler. diyor. Allah teala. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz ki biz seni müjdeleyici ve korkutucu olarak hak ile gönderdik ayeti cenneti müjdeleyen ve cehennemden korktan kimse olarak bana bildirildi demiştir 120 ve 121 sen dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar Allah'ın hidayeti asıl hidayetin ta kendisidir de şayet sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyacak olursan Andolsun ki senin için Allah tarafından ne bir yar bulunur ne de bir yardımcı. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkında tilavet ederler. İşte buna onlar inanırlar. Kim ona küfrederse Hüsna'a işte, uğrayanlar da işte onlardır. Burada Yahudi ve Hristiyanlara Uyuma hakkında Allah subhanahu ve teala ey Muhammed ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden ebediyen hoşnut olmazlar diyor öyleyse sen onları hoşnut edecek isteklerden vazgeç onları sana uygun kılacak davranışları bırak onlar hakkında dua ederken seni hak olarak gönderen Allah'ın rızasını talep etmeye yönel diyor ve Allah'ın hidayeti asıl hidayetin kendisidir. Ey Muhammed de ki Allah'ın benimle gönderdiği hidayet asıl hidayetin kendisidir. Bu dost doğru değil, sağlam, mükemmel ve şunurlu sistemdir. de diyor ki bu ayet Allah Azze ve celle'nin ve vesselam'a öğretmiş olduğu bir tartışma tarzıdır dalalet ehliyle böyle tartışır demiştir. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz benim ümmetimden bir saye hak üzere çalışmaya muzaffer olmaya devam edecektir. Kendilerine muhalefet edenlerin muhalefeti Allah'ın emri gelinceye kadar onlara zarar veremeyecektir. Evet. Bu hadis Bukhari'nin sahilde Tirmizinin sünnelinde kitabı fitende bulabilirsin diyor devam eden ayette şayet sana gelen ilimden sonra onların hevesine uyacak olursun amca olsun ki senin için Allah tarafından ne bir yar bulunur ne de bir yardımcı bu ayeti kerimede tehdit ve şiddetli bir azap korkusu vardır İslam ümmetini Kur'an ve sünneti öğrendikten sonra Yahudi ve Hristiyanların yoluna tabi olmaktan nehyetmekte. Böyle bir halden Allah'a sığınırız. Kardeşlerim, kitap her ne kadar e ve Selam etse de peygamberimize ise de emir onunla beraber bütün ümmete mahsustur. Burada itibar önemlidir. Allah bizleri böyle hallere düşmekten korusun. Amin ya Rabbi. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla tilavet ederler. Burada Hatadi'den gelen makilde, bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır demiştir. İşte onlar buna inanırlar. Yani kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla uyarlar ve ona inanırlar. Ehl-i kitaptan geçmiş peygamberlere indirilmiş olan kitaplara uyanlar, gerçek manasıyla bağlananlar, Ey Muhammed! Sana indirilmiş olduğumuza da inanırlar ve bağlanırlar. Nitekim Rabbimiz Sübhane Kuvveti A'la bir ayet kerimesinde, Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablarından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, her yönde nimet ermiş olunlardı. İşlerinden orta yolu bir ümmet vardı. Çoğunun işledikleri ise kötüydü demiştir. Mayıde 66'da. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geçmiş ümmetlerden bahsederek Yahudiler şu kadar Hristiyanlar şu kadar ümmetin de 73 fırkıya ayrılacaktır. buyurmuş ve biri müstesna hepsine ateş dokunacak demiştir. Bu da gösteriyor ki hak çoğunlukta değil sadece hak olan yöndedir. Eğer sen onların çoğunluğuna veya nefsine uyacak olursan and ki seni bile yoldan çıkarırlar diyerek Allah subhanahu ve teala burada bize ne yapıyor? Bir ustup öğretiyor kardeşler Şimdi sahada bulmayan da Allah onlardan razı olsun ne diyor kardeşlerim hiç bizim sormadığımız soruları soruyor değil mi o kurtulan fırka kimdir ey Allah'ın Resulü diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve ashabımın yolu üzerine olanlardır diyor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 hep ve sünnetin terbiye etmediğini ne terbiye ediyormuş cehennem ateşi değil mi Allah dünyada terbiye olanlardan ve onların yolunda gidenlerden eylesin. 122 ve 123 Ey İsrailoğulları size ihsan etmiş olduğu nimetini ve sizi alemlere üstün kıldığını hatırlayın. ve öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimseden yana bir şey diyemez, Kimseden bedel kabul olunmaz. Şefaat fayda vermez ve yardım olunmaz. Bu ayetin benzeri surenin başında geçmişti. Burada tekrar pekiştirilmesinin sebebi Yahudi ve Hristiyanları. Sıfatın kendi kitaplarında buldukları ismini ve durumu öğrendiklerini sıfatın kendi kitaplarında buldukları ismini ve durumunu öğrendikleri ünlü peygambere tabi olmaya teşvik içindir. Allah subayna onları bildikleri bu gerçeği saklamaktan ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetini gizlemekten men ediyor üzerlerindeki cümlevi ve dini nimetlerini hatırlamalarını emrederek Allah'ın son peygamberini kendilerinin amcası olan Araplara göndererek lütfettiğini nimetini kıskanmamalarını buyuruyor. Bu kıskançlık onları peygamberi yalanlamaya, ona karşı gelmeye ve ona uymaktan yüz çevirmeye sevk etmemelidir. Allah'ın salat ve selamı, kıyamet gününe kadar ebediyen onun üzerine olsun. 124 Hamid İbrahim'i Rabb'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti de o da bunları tamamlayınca seni insanlara imam kılacağım duyurmuştu. O da soyumdan da demişti. Allah da zalimler ahdime eremez buyurmuştu. Evet Rabbimiz han Teala Burada İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanından bahsediyor kardeşlerim. Halil İbrahim Aleyhisselam'ın önemine dikkat çekiyor. Onu tevhid konusunda herkesin tabi olduğu bir imam yaptığını beyan ediyor. Rabbim onun milletinden eylesin bizlere. Hazreti İbrahim Allah'ın kendisine yüklediği emir ve yasakları yerine getirmiştir. Bunun için Allah subhanahu ve teala hani İbrahim'i Rabb'i bir takım kelimelerle imtihan etmişti buyuruyor. Yani ey Muhammed şu İbrahim'in milletinden olmadıkları halde onun milletine bağlandıklarını söyleyen müşriklere ve ehli kitaba söyle. Doğrusu İbrahim'in milletinden olanlar ve dost doğru ona bağlananlar sensin ve seninle birlikte olan müminlerdir, buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah'ın onlara emir ve yasaklar koyarak İbrahim'i insan ettiğini hatırladık. İbrahim bütün bu emirleri yerine getirmişti. Nitekim Rabbimiz Sübhane Hüveteala vazifesini yerine getiren İbrahim diye Necim 37'de onu övmüştü. Başka bir ayet-i kerimede ise de ki şüphesiz Rabbim beni dost doğru yola iletti. Haliz vahhit olan İbrahim'in dinine. İbrahim müşriklerden olmadı enon 161. Bakın bu ayet kelimede şuından temiz iyi kötüyü birbirinden ayırt edecek birinin gelmesini istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimiz ben Atan İbrahim'in duası İki kurbanlığın oğluyum diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam ta ne zaman nerede dua ediyor? Bu duanın neticesi kaç asıl sonra sebebi değil mi? Biz, bir dua etsek bırak aslı saniye geçmeden hemen olmasını isteriz olmadı mı? Yaradan'ı hemen sırt çeviririz. Unuturuz. isyana gideriz. Ama bakın Rabbimiz Fana ve Teala İbrahim'in duasından bahsediyor. Ve ta kaç asır sonunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geliyor. Ben Atan İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum Demek ki duada acele etmemek gerekiyor dua tevhidin özüdür Allah subhanahu ve teala'ya dağıdır ve ileride inşallah gelecek Allah subhanahu ve teala benden isteyin benden eğer benden istemezseniz sizi hor ve hakif cehenneme sokarım demiştir ve ancak Allah'tan kafir olanlar ümit keser duyuruyor Rabbim İspan'ı Kuvveti'yle bizlere tekrar dua etme iştiyakı versin. Ona sığınan, ondan isteyen, ondan korkan, onu sevenlerden eylesin. 125. Hani beyti insanlar için bir toplanma yeri ve elin bir mahal yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. Burada da Allah'ın evi Kabe'nin inşasına dikkat çekiliyor kardeşlerim. i̇bn Abbas'ın hani beyti insanlar için bir toplanma yeri kılmış ve emin bir mahal yapmıştık ayeti konusunda. Oraya gelme isteklerini dindiremezler, oradan ailelerine döner sonra tekrar oraya gelirler diye nakletmiştir. Hazreti İbrahim'in makamı bu ayet -i ise Hz. İbrahim'in makamına dikkat çekilerek orada namaz kılınması emredilmektedir. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinir denilmiştir. Fayd İbni Cübey'den gelen rivayette bu ayetteki makam hakkında Hacer-ül Esved Allah'ın Nebi'si İbrahim'in makamıydı. Allah onu rahmet olarak göndermiştir. İbrahim onun üzerinde duruyor, İsmail'e taş ulaştırıyordu. Eğer söyledikleri gibi başını yıkamış olsaydı ayaklara kayardı demiştir. Yine İbn-i Muhammed'den, o da babasından, o da Cabir'den gelen bir ayette, Ali Sılatî Resulamın anlatırken şöyle söylüyor: Ali Sılatî Resulam tafası Ömer burası babamız İbrahim'in makamı değil mi? dedi. Ali Sılatî evet dedi. Ömer orayı namazgah kılmayalım mı? dedi. Allah Azze ve Celle siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin ayetini inzal etti. Allah onlardan razı olsun. İbrahim ve İsmail'e de elini taraf edenler orada kalanlar ruku ve secde edenler için temizleyin diye ahit vermiştik. 126 127 ve 128 Hani İbrahim demişti ki Rabbim burasını emniyetli bir şehir yap. Ve halkından Allah'a ahiret gününe iman etmiş olanları mahsullerle rızıklandır. Allah da şafir olana kısa bir zaman için geçindiririm. Sonra onu cehennem azabına zorlarım. Bu ne kötü bir sonuçtur buyurmuştum. Hani İbrahim Kabe'nin temellerini İsmail ile birlikte yükseltiyordu ve diyordu ki Rabbimiz bizden kabul diyor. Şüphesiz ki sensin sen. seni alim. Rabbimiz ikimizi de sana teslim olanlar kız. Soyumuzdan da sana teslim olanlar yetiştir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü sensin sen tevvab rahim. Evet kardeşlerim, Hazreti İbrahim ve İsmail, Kabe'yi bina etmeye başlamışlardır. Allah onlara evini rahatsız edici şeylerden ve necasetten arındırmayı emretmiş ve pislikleri oraya dokundurmamayı buyurmuştur. İbnü i Cüreyş der ki, ben ataya Allah'ın aldığı ahit nedir diye sorduğumda o Allah'ın emridir dedi. Abdurrahman İbni Zeyd ibn Eslem ahdin emir olduğunu söylemiştir. Tavaf edenler havluyla kastetilenlerse kardeşlerim malum olan şekil üzere Kabe'yi tavaf edenlerdir. Tavaf edenlerin gurbetten gelenler orada kalanların Mekke'de oturanlar olduğunda söyleyen olmuştur. Ruku ve secde edenler kavlindeyki ruku ve secdenin namazdaki ruku ve secde olduğu i̇bn Abbas'tan nakledden rivayetlerdendir. İbn-i Cerir merhum der ki ayetin manası biz İbrahim ve İsmail'e evimizi tavaf edenler için arındırmalarını emrettik. İbrahim ve İsmail'e emredilen arındırma Kabe'nin putlardan, şirkten ve bunlara tapılmaktan arındırılmasıdır. Sonra bir sual irade ederek der ki denilecek olursa Hazreti İbrahim'in Kabe'yi yapmasından önce burada böyle şeyler var mıydı ki? İbrahim orasının arındırılmasıyla emrolunmuştur. Kendisi bu soruya iki türlü cevap vermiş. Birincisi Nuh Aleyhisselam'ın havni zamanında tapılan putlardan arındırılması emredilmiş, Bu kendisinden sonra gelenler için İbrahim'in bir sünnetiydi. Çünkü Allah İbrahim'i kendisine uyan bir önder kılmıştır. Nitekim Abdurrahman İbn Zeyd, bu ayetten maksadın evini müşriklerin tazim ettikleri putlara tapmaktan arındırın demektir der. Evet bu masum olan ve vesselam'dan nakledilen bir delille desteklenmesi gerekir ikinci cevapsa İbn Ceril'in İbrahim ve İsmail Allah'ın elini yaparken şirkten şüpheden uzak ve Allah'tan başkasını ona eş koşmadan ihlas ve samiyet içerisinde inşa etmekle emrolunmuştur bir tekim Rabbani subhanahu ve teala Allah'ın hoşnutluğu ve takvası üzerine kurulmuş bir yapı mı daha hayırlı yoksa bir yer kenarına kurulmuş bir yapı mı evet keza Allahü Teala buyuruyor ki İbrahim ile İsmail'e de evimi tavaf edenler orada kalanlar ruku ve secde edenler için temizleyin diye ahit vermiştik yani evimi şirk ve şüpheden arındırılmış bir yapı olarak yapı demiştim. Evet temelleri temelleri İsmail'le birlikte yükseltiliyordu İbrahim Rabbimiz bunu bizden kabul buyur şüphesiz ki soğusun sen alim diyordu Rabbimiz ya Muhammed kavmine İbrahim ve İsmail'in Kabe'nin temelini yükselttiklerini hatırlat diyor. Onlar Rabbimiz bizden kabul diyor. Şüphesiz ki sensin sen, seni alim diyorlardı. Onlar salih bir amel ve Allah'tan bu amellerinin kabul edilmesini biliyorlardı. Nitekim İbni Ebu Hatim Buheyb İbni Elvert'ten naklederek bu okumuş. Sonra ağlayarak şöyle demiş. Ey Rahmanın halini. Sen Rahman'ın evinin direklerini yükseltiyordun ve kabul olmamasından endişe ediyordun. Bu durum Allah-u Teala'nın müminlerin durumunu naklettiği gibidir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar ki verecekleri şeyleri verirler ve kalpleri korku ve endişe içerisindedirler. Hem sadakaları, nafakaları ve kurbanları takdim ederler. Hem de kabul olmamasından korkarlar nitekim Ayşe Memlid'den nakledilen sahih bir rivayet biraz sonra gelecek inşallah <gülüyor> Hicaz çöllerinde Hacer ve İsmail'in kıssasına bakacak olursak buhari İbn Abbas'tan şöyle rivayet ediyor Kadınlardan ilk kemer kuşanan İsmail'in anasıdır. O, kemer kuşanarak Sara'nın kendisi üzerindeki etkisini silmek istemiştir. Sonra İbrahim onu ve oğlu İsmail'i emzikliyken getirip mescidin üç tarafındaki zemzemin kenarında bulunan Büyükullah'ı yanına koydu. O gün Mekke'de kimse yoktu ve orada su da bulunmuyordu. İbrahim her ikisini oraya koydu ve içinde hurmalı su bulunan bir kabı yanlarına bıraktı. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail anası onun peşine düştü ve dedi ki: "Ey İbrahim, hiçbir insanın ve eşyanın bulunmadığı bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Bu sözünü bir keş, birkaç kere tekrarladı. Hazreti İbrahim ona hiç bakmıyordu. Bunu sana Allah mı böyle emretti deyince, Hazreti İbrahim evet dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse bizi helak etmez dedi ve tekrar döndü. İbrahim Aleyhisselam, onların göremeyecekleri bir yere varınca yüzünü Kabe'ye doğru döndürerek, eline kaldırıp şu duayı okudu. Rabbimiz ben çocuklarımdan kimin namaz kılabilmeleri için senin mukaddes evinin yanında çorak bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz insanların gönüllerini onlara meylettir şükretmeleri için onları mahsullerle rızıklandır. İbrahim 37 İsmail'in annesi çocuğunu emziriyor ve kırbadaki sudan da içiyordu. Kadın susadı, çocuk susadı. Kadın ümitle ona bakıyordu. Sonra kızarak kalktı. Arkasından en yakın arazinin safa tepkisi olduğunu gördü. Oraya doğru koştu. Sonra vadiye yöneldi. Bir kimseyi görebilir miyim diye bakıyordu. Kimseyi göremedi Safadan indi Vadiye ulaştığında Elbisesinin bir kenarını kaldırdı Sonra yorulmuş insanların Koşuşu gibi koştu Ve vadiyi geçerek Merve'ye geldi Ve orada durdu Sonra birini görebilir miyim diye Çevreye baktı Fakat kimseyi göremedi Yedi kere böyle yaptı İbn-i Abbas der ki Aleyhissalatü Vesselam buyurdu ki işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için koşarlar. Merve'nin yanına gelince yüksek bir ses işitti. Kendi kendine sus dedi. Sonra dinledi. Yine bir ses duydu. İşittim senin yanında yardım edecek bir şey var mı dedi. Baktı ki bir melek zemin olduğu yerde ayağıyla yeri kazıyordu. Birden su çıkıverdi. İsmail'in annesi suyun birikmesi için çevresini yükseltmeye başladı. Ve eliyle suyu avuç avuç alıp kabına dolduruyordu. O doldurdukça su kaynıyordu. Allah'ın Resulü diyor ki Allah İsmail'in annesine merhamet etsin. Bıraksaydı zemzemi avuçlamasaydı zemzem akar çeşme olurdu demiştir. Kadın hem işti hem çocuğunu emzirdi. Melek ona suyun kaybolmasından korkma dedi. Çünkü burada şu çocuk ve babası Allah azze ve celle için bir ev yapacaklar. Allah azze ve celle kendisine mensup olanları helak etmez. Kabe Tepe gibi bir yerden biraz yüksekseydi kardeşlerim. Sel gelir, bazen sağından, bazen solundan alırdı. Kadın bir sonra burada durdu. Nihayet Cülhüm kabilesinden komşular geldi. Mekke'nin Asya'ndan konakladılar. Suya kanat çırpan bir kuş gördüler ve dediler ki bu kuş suyun üstünde kanat çırpıp dönmelidir. Muhakkak bu vadede su olduğunu andı Bir veya iki gözcü gönderdiler ve onlar suyu gördüler. Dönüp kabilelerine suyun bulunduğunu haber verdiler. Kabile de suyun başına geldi. İsmail annesi suyun yanındaydı. Yanında konaklamamıza izin verir misin dediler. O, evet. Ancak suda sizin hakkınız yoktur dedi. Onlar da pek iyi deyip kabul ettiler. <gülüyor> i̇bn Abbas diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Bu durum İsmail vermesini sevindirdi. Çünkü o kalabalıktan hoşlanıyordu. Kabile burada konakladı. Kabilenin diğer mensuplarına da haber yollandı, onlar da gelip burada konakladılar. Burada aynı kabileden birçok hane halkı oldu. Çocuk büyüyüp onlardan Arapça öğrendi. Çocuk büyüyünce Cürhüm kabilesinin hayranlığını çekti ve onu kendilerinden bir kadının evlendirdiler. Nihayet İsmail'in anası öldü. Ve İsmail evlendikten sonra İbrahim geriye bıraktıklarını gözlemek üzere tekrar Mekke'ye geldi. Fakat İsmail'i bulamadı. Karısına onu, sor, onu sorduğunda bize bir şeyler bulmaya gitti dedi. Sonra İbrahim İsmail'in eşini hayatlarından ne durumda olduklarını sordu. Kadın çok kötüyüz şiddet ve sıkıntı içindeyiz diyerek dertlendi İbrahim ona dedi ki eşin geldiğinde benden ona selam söyle ve de ki evinin eşiğini değiştirsin İsmail Aleyhisselam bir önce bir şeyler sezer gibi oldu ve kimsecikler geldi mi dedi <gülüyor> sıkılmadınız değil mi kardeşler Kadın, evet, şöyle şöyle yaşlı biri geldi, senden sual etti. Ben ona durumu bildirdim. Geçimimizi sordu, ben ona şiddet ve sıkıntı içinde olduğumuzu bildirdim dedi. İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi dedi. Kadın, evet, sana selam söylememi buyurdu ve evinin eşini değiştirmeni söyledi İsmail işte o benim babamdır ona senden ayrılmamı buyurmuş şimdi ayrılacağım dön diyerek eşini boşadı ve aynı kabileden bir başka kadınla evlendi Allah'ın istediği bir sure İbrahim onlardan uzak kaldı sonra tekrar geldi yine İsmail'i bulamadı eşinin yanına varıp ondan sual etti Kadın bize bir şey bulmak üzere dışarı çıktı dedi. İbrahim nasılsınız diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Kadın çok iyi ve bolluk içindeyiz diyerek Allah Azze ve Celle'ye hamdü senada bulundu. İbrahim ne yersiniz dediğinde kadın et dedi. Ne içersiniz dediğinde kadın su dedi. İbrahim Allah'ın onlara eti ve suyu mübarek kıl dedi evet kardeşlerim hacca gidin İnanır mısınız ne eti biter ne de suyu İbrahim'in bu duası öyle bir tecelli etmiş ki inanın hala o günkü gibi güncelliğini koruyor Allah subhanahu ve teala'yı razı edenlerden Allah subhanahu ve teala'da bakın böyle razı oluyor evet Hz. İbrahim buyurdu ki o gün henüz buğdayları yoktu eğer buğdayları olsaydı İbrahim buğdayı içinde dua ederdi a.s.v. Efendimiz onlar Mekke'nin dışında sadece et ve su ile geçiniyorlardı İbrahim kadına eşim geldiğinde benden ona selam söyle ve de ki Evinin eşiğini iyice pekiştirsin dedi. İsmail eve geldiğinde Kimsecikler geldi mi dedi. Kadın Evet. Güzel yüzde bir ihtiyar geldi Diyerek adamı ödü. Seni sordu Ve ben senden haber verdim. Geçimimizin nasıl olduğunu sordu. Ben de iyi dedim. İsmail Sana bir şey tavsiye etti mi dediğinde kadın evet sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlamca kılmanı buyurdu dedi İsmail işte benim babamdır eşit de sensin sana sıkıca sarılmamı emretti dedi sonra İbrahim Allah'ın dilediği bir süre durdu ve tekrar yanlarına geldi ee, bu noktada şunu da izah etmek gerekir kardeşlerim. Demek ki baba evladına karını boşa dediğinde o evlat karısını boşama mecburiyetinde aynı bu nazta olduğu gibi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bu harinin naklettiği bir rivayette bir adam oğluna arasını boşa dediğinde odonu boşamalı demiştir. Delildi buradan çıkıyor. Allah spanak böyle böyle şeylerle bizlere inşallah imtihan etmez. Değil. Oh. İsmail zemzem yakınlarında gölgelikli bir ağacın altında okunuyordu. İbrahim'i görünce ayağa kalktı ve Oğlunun babayla, babanın oğulla yaptığı şeyleri yaptılar. Sonra dedi ki, ey İsmail, Allah bana bir şey emretti. İsmail, Rabbim azze ve celle sana ne emrederse yap dedi. İbrahim, bu konuda bana yardım eder misin dedi. İsmail, evet yardım ederim dedi. İbrahim, Allah bana şuraya bir ev yapmanı emretti dedi. Ve çevrelerinde bulunan yüksekçe bir yeri gösterdi. İşte orada Beytullah'ın direklerini yükselttiler. İsmail taş getiriyor, İbrahim de yapıyordu. Bina yükselince bu taşı getirdi ve oraya koydu. İbrahim onun üzerine çıkarak binayı yapıyordu. İsmail'dan taş uzatıyordu. Ve ikisi birlikte Rabbimiz bizden kabul buyur şüphesiz ki sensin sen, seni alim diyorlardı. i̇bn Abbas der ki, Kabe'nin etrafını canıncaya kadar evi yaptılar. Ve sen, Rabbimiz bizden kabul bulur, şüphesiz ki sensin sen, seni alim diyorlardı. Evet, bu rivayeti İmam Bukhari sahinde naklediyor kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bir sözünde Ya Ayşe eğer şu kavmin azabından emin olacak olsam şu Kabe'yi yıkar akan İbrahim'in temelleri üzerine dikerdim buyurmuştur. 129, Rabbimiz onların arasından senin ayetlerini onlara okuyacak, kitabı hikmeti öğretecek ve onları tezkih edecek bir programber gönder. Şüphesiz, aziz, hakim, sensin sen. Evet, biraz önce izah ettiğimiz gibi, Allah subhanahu ve teala İbrahim Aleyhisselam'ın harem ehline duasını Allah'ın kendilerine aralarından bir peygamber göndermesini isteyerek tamamladığını bildiriyor ve bu peygamberin İbrahim'in soyundan gelmesini istediğini ifade ediyor. Hz. İbrahim'in kabul edilen bu duası Allah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmülere, bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak tayin edilmesindeki ilahi takdirine uygun düşüyor. Demin de naklettiğimiz bir rivayette ben Atan İbrahim'in duası iki kurbanlığın oğluyum diyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayete ve İbrahim aleyhissalam'ın duasına işaret ediyor. 130, 131 ve 132 Kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? An gelsin ki dünyada onu seçmiştik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Hani Rabbine teslim ol zaman o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da, ey oğullarım Allah sizin için dünini seçti. Onun için siz de yalnız Müslüman olarak can verin dedi. Evet. Rabbimiz ve Teala kafirlerin uydurdukları Allah'a şirk koşma konusunu reddederek bunu Haniflerin önderi olan İbrahim Halilullah'ın dinine aykırı olduğunu belirtiyor. Çünkü İbrahim peygamber, Yüce Rabbinin birliğini her şeyden tecrüs etmiş, ve Allah'tan başkasına dua etmemiş, hiçbir an ona şirk koşmamıştır. Aksine onun dışındaki bütün varlıklardan uzaklaşarak haline muhalefet etmiş, ve bu sebeple babasından bile ayrılmıştır kardeşlerim nitekim Allah subhanahu ve teala bu konuyla alakalı ayı doğarken görünce işte bu bunun Rabbim dedi batınca Rabbim ben doğruya eriştemeseydi anl olsun ki sapıklardan olurdum dedi güneşi doğur, doğarken görünce işte bu bunun Rabbim daha büyük dedi batınca ey milletim doğrusu ben artık şirk koşanlardan uzağım dedi doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana doğru çevirdim ben müşriklerden de değilim demiştir Enam 77, 78 ve 79'da hani İbrahim babasını ve kavramı demişti ki Beni yaratan hariç sizin taptığınız şeylerden uzakım. Beni doğru yola eriştirecek olan şüphesiz odur. Zuhruf 26 ve 27. Evet kardeşlerim işte bu gibi gereçler nedeniyle Allahu Teala kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir buyuruyor. Yani kim onun yolundan ve sisteminden yüz çevirerek ona karşı çıkar ve uzaklaşır. Nefsine zilmeden kendini bilmez kişi kötü iradesi sebebiyle hakkı sapıklıkla değiştirir. Dünyada doğruluk ve hidayet için seçilmiş olanların yoluna muhalefet eder. Hz. İbrahim'in genişliğinden Allah'ın kendisini halil edindiği zamana kadar doğruluk önderidir kardeşlerim. Ve o ahirette de mutlu ve salih kişilerdendir. Kim dönün yolunu bırakırsa, gittiği yıldır terk ederse, dininden vazgeçerse, sapıklık ve eğrilik yoluna uyarsa, bundan daha büyük bir beyinsizlik olamaz. Bundan daha büyük bir zulüm olabilir mi? Çünkü Rabbimiz Onlu Kuvveti'yle doğrusu şirk büyük bir zulümdür buyurmuştur. 133 ve 134 Yoksa Yakub'a ölüm geldiğinde siz orada mıydınız? Hani o oğullarına benden sonra neyi ibadet edeceksiniz demişti. Onlar da senin ilahına ve ataların İbrahim'in İshak'ın tek ilahı olan Allah'a ibadet edeceğiz ve biz ona teslim olmuşuz demişlerdi. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandığınız da sizin ve siz onların yapmış olduklarından sorulmazsınız. Rabbimiz Allah'ın İsmail Aleyhisselam'ın torunlarından olan müşrik Araplara ve İsrail'inkine ki o İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsraq'ın oğlu Yakup'tur. Oğullarından kafirlere karşı koyarak Hazreti Yakup'un öleceği sırada çocuklarına yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edip ona şirk koşmamalarını tavsiye ettiğini belirtiyor. Yakup çocuklarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz demişti de onlar senin ilahına ve ataların İbrahim'in İshak'ın tek ilah olan Allah'a ibadet edeceğiz. Ve biz ona teslim olmuşuz demişlerdi. Ataları İbrahim ve İsmail sözü takrib kabilesindendir. Çünkü İsmail Hazreti Yakub'un babası değil amcasıdır. Tek bir ilaha bağlanacağız. Yani umuriyette onu birleyeceğiz. Ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayacağız. Biz ona teslim olmuşlardınız. Yani emrine oyun eğenlerden ve kendisini dinleyenlerden olacağız demektir. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınızsa sizin. Atalarınızdan olan peygamberlerden ve salihlerden geçenler geçmiş bir ümmettir. Sizin onlara mensup olmanız eğer size yarayacak hayır ameller yapmıyorsanız hiçbir fayda sağlamaz çünkü onların yaptıkları şeyler sende amelleridir sizin yaptıklarınızsa sizin amellerinizdir ve siz onların yapmış olduklarından sorulmazsınız. Rabbimiz sufam 135 Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz dediler peki hayır biz hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildir. Evet. Burada Ey Muhammed sen bize uy ki hidayete, hidayete eretsin. Yahudiler böyle diyor. Hristiyanlar da aynı şekilde deyince Rabbimiz An-ı hayır. Biz hanif olan İbrahim'in dinine uyarız sizin davet ettiğiniz Yahudiliğe veya Hristiyanlığa değil. Hanif olan İbrahim'in dost doğru dinine uyarız. Diye ayetler inmiştir. Yani buradaki haniflik Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahadettir. Bunu Allah'ın haram kıldığı anneler, kızlar, teyzeler ve halalarla evlenmek ile birlikte diğer haramları saymakta girer. Sünnette haniflik içerisindendir. Evet 136 Biz Allah'a bize indirilmiş olana İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilmiş olana Musa'ya, İsa'ya verilenlere Peygamberlere, Rabları tarafından verilmiş olanlara iman ettik. Onların hiçbirisinin arasını diğerinden ayırmayız. Biz ona teslim olmuşlardanız deyip Rabbimiz subhanahu ve teala aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla indirilene ayrıntılı olarak geçmiş peygamberlere indirilenlere de özet olarak inanmalarını mümin kullarına bildirmektedir. ayeti i kerime aleyhissalatü vesselamın seçkinleri kısmen zikretmiş diğer peygamberleri de özet olarak kaydetmiş ve bunlardan hiçbirini ayırt etmek için hepsine inanmayı bizlere emretmiştir. Müminler Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimseler gibi olmalıdırlar ki onlar ile peygamberlerinin arasına ayırmak isterler ve biz bir kısmına inanır, biz bir kısmını inkar ederiz derler. Bu ikisinin arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçekten kafirlerdir buyurmuştur. Burada da Allah-u Subhanahu ve Teala Allah ile Resul'ün arasının ayrılmayacağını ve bunun bir bütün olduğunu kim Allah'la ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışırsa onların kafir olduğunu söylemiştir. 137 ve 138. ayetler kardeşlerim Onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse, şüphesiz ki onlar çekişme içerisindedirler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O semidir, alimdir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir? Biz ona kulluk edenleriz. Ya Rabbi bizi de böyle kıl. Rabbim subhanahu ve teala ey müminler ehli kitaptan ve diğerlerinden kafirler sizin iman ettiğiniz gibi iman ederler Allah'ın bütün kitaplarına ve resullerine inanır ve hiçbirinin arasında ayrım yapmazlarsa onlar da hakka ulaşmış ve doğru yolu bulmuş olurlar ancak aleyhlerinde bunca delil bulunduktan sonra haktan vazgeçerler batıla yönelirlerse Allah sen onların üzerine muzaftar kılar ve onları mağlup eder. Muhakkak ki o semeyi ve alim olandır. Evet. Allah'ın dayası bu da İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah'ın dinidir buyurmuştur. Ve İbn Abbas şöyle der Allah'ın elçilerinden birisi dedi ki İsrail oğulları Hazreti Musa'ya "Ey Musa, senin raden boya yapar mı?" O da "Allah'tan korkun." dedi. Bunun üzerine Rabb'i Hazreti Musa'ya "Ey Musa, onlar Rab'bin boya yapar mı?" diye sordular. "De ki, evet. Ben boyaların en güzelini yaparım. Kırmızıyı, akı, karayı, renklerin tümü benim boyamamdır." Allahu Teala'nın Nebi Salih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Allah'ın boyası ile boyandık. Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir buyurmuştur. 139, 140 ve 141 Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Halbuki o, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbimizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size aittir. Biz ona muhlis kullarız de. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğulları Yahudi veya Hristiyan diler mi diyorsunuz? Siz mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı? Allah tarafından yanında bulunan şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan kafil değildir de. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız size aittir. Ve siz onların yapmış olduğundan sorulmazsınız. Evet, demek ki onlar da bir yönettir. allah Teala Resulü'nün müşriklerle mücadele etme teşvik ediyor ve buyuruyor ki, Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Allah'ın birliği ona teslimiyet ve boyun eğme emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak konusunda bizimle münakaşa mı ediyorsunuz da? Halbuki o bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bize de hükmeder size de. Şirk koşmaksızın yalnız ve yalnız samimi o bu odur. Bizim amellerimiz, bize, sizin amelleriniz size aittir. Biz sizden uzayız, siz de bizden uzaksınız. Evet. Allah tarafından yanında bulunan şahadetik izleyenden daha zalim kim vardır? Bu ayet-i hakkında onlar kendi yanlarındaki ilahi kitabı okuyor, ve onda hak dini İslam ve vesselamın da Allah'ın Resulü olduğunu görüyorlardı. İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'u espatın Yahudi ve Hristiyanlardan uzak olduğunu okuyorlardı. Allah bu konuda şahitlik etmiş ve Allah adına kendi nefislerinde bunu ikrar etmişlerdi. Sonra da yanlarındaki bu ilahi şehadeti izlemişlerdi. Allah'a sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Bu şiddetli bir tehdittir. Allah'ın bilgisi sizin yaptıklarınızı çaka çevre kuşatmıştır ve buna göre sizi cezalandıracaktır. Sonra Allah'u Teala onlar bir ümmetti gelip geçti buyuruyor. Onların kazandığı kendilerini sizin kazandığınızda size aittir. Ve siz onların yapmış olduklarından sorulmazsınız buyuruyor. Sizin onların peşinden gitmeden sadece onlara mensup olmanız hiçbir fayda sağlamaz. Kendileri gibi Allah'ın emrine uymadıkça, Resullerine tabi olmadıkça, korkutucu ve müjdeci olarak gönderilen elçilere bağlanmadıkça, mücerret olarak onlara mensubiyetle ölmeyin ve gururlanmayın. Çünkü bir peygamberi inkar eden, bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Özellikle küfredilen bu peygamber, peygamberlerin hatemi, alemlerin de bunu tüm insan ve cinlere gönderdiği resul, peygamberlerin efendisi ise. Allah'ın salat ve selamı hem onun hem de diğer Allah'ın elçilerinin üzerine olsun. Allah Şahı Muhammed'e. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Bu cilt bugün burada bitti. İnşallah yarın öbür cilden devam ederiz. Allah'ın Allah'ın öğrendiğimiz bu doğrularla cehaletimizi gidersin. Kendisine samimi bir kul onun yolunda giden onu seven ondan korkan İbrahim'in milletinden kılsın ve bizim soyumuzdan öyle müvahhit insanlar göndersin ki hakkı hakikate hakikati hem kendileri uysun hem de insanları ona davet etsin. Subhani ki Allahümme ve bihamdiki la ilahe illa ente estağfuruk hayatı dileyim.